anlamaya, çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'ın isimleri zatından tecelli ediyor. Efhali de isimlerinden tecelli ediyor. Allah'ın efhalini, fiillerini anlamadan esmasını anlamak mümkün değildir. Esmasını anlamadan da zatını anlamak mümkün değildir. Onun için özellikle öncelikle efali anlamak gerekir. <gülüyor> Allah kullarına nasıl muamele eder? Varlığa nasıl muamele eder? Fiilleri nasıl tecelli eder? Bunu Rabbimizden öğrenmemiz lazım. Sıra Allah imtihana tabi tutar. İmtihan, kelime manası itibariyle fitne demektir. Fitne sadece Türkçe'de anlaşıldığı gibi kötü anlamda değil, her anlamda Arapça'da kullanılan kelimedir. İmtihan demektir. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, mallarınız evlatlarınız sizin için bir fitnedir. Kötü anlamda değil, güzel anlamda. Yani sizi çeken, sizi cezbeden manasında kullanılmıştır. Onun için Allah imtihana tabi tutar, fitneye tabi tutar. Hem musibetlerle, sıkıntılarla, belalarla imtihana tabi tutar. Bir de imtihan kelimesini kullanır. Bir de hayırla imtihana tabi tutar malla, evlatla, ikram etmekle imtihana tabi tutar. İmtihan, kazanma imkanı demektir. İster musibetle, belayla, yoklukla, hastalıkla, dedikoduyla, iftirayla imtihana tabi tutmuş olsun. İster malla, mülkle, sağlıkla, afiyetle, mevkiyle, çokça sevdiğinden, sevdiklerinden vererek imtihana tabi tutmuş olsun. Her birinde kulum kazansın diye imtihana tabi tutar, tutmuştur. Kuluna da ne yapması gerektiğini beyan eder. imtihanlar karşısında ister nimet, ister musibet olsun. Bununla beraber bir de örnekler verir, peygamberlerden örnekler verir salih kullarından örnekler verir. Hem kazanmış olanları anlatır, hem kaybetmiş olanları anlatır. İmtihanı anlamayan, Allah'ın efalini, fiilini, muamelesini anlamayan, zaten doğru yapma imkanı olmaz. Doğru yapma niyeti olmaz. Niyeti doğru yapmak olsa da, eğer Rabbinin muamelesini anlamadıysa, Muradını anlamadıysa evet, yanlış yapar. Niyeti Allah'ın rızasını kazanmak değilse, Rabbini anlayıp emrettiği, sevdiği gibi yapmak değilse, zaten niyeti düzgün olmadığı için ne yaparsa yapsın kaybetmiştir. Çünkü Allah öyle buyuruyordu. <gülüyor> Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız işlerden başka hiçbir işiniz şükrana, nimete, Teşekkür'e, ikram'a layık değildir. Öncelikle niyetimizin düzgün olması lazım. Niyetimizin de düzgün olabilmesi için Rabbimizin bizden ne istediğini, ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım ki doğru yapabilelim, güzel yapabilelim, O'nun razı olduğu gibi yapabilelim, anlayabilelim. Allah imtihana tabi tutar buyurdu. Her şeyle imtihana tabi tutar her anda imtihana tabi tutar Allah ve aldır buyurdu her anda bir şeyendedir buyurdu her anda bir muamelede bulunur dedi bütün varlığa bütün mahlukata özellikle kul Allah'ın kendisine nasıl bir muamele yaptığını bu muamelenin neden olduğunu, Allah'ın muradının ne olduğunu anlamaya çalışması lazım ki, doğru yapıp kazansın, güzel yapıp kazansın. Hiçbir anımız onsuz değildir, her anımız onunladır, her anda onunlayız. O her anda bize bir muamelede bulunur, her anda bizim için bir fiili, bir efali tecelli ediyor. Allah size şah damarınızdan daha yakındır buyurdu. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır. O her an bir şeyindedir. Allah kişi ile kalbi arasına girer, tecelli eder. İster üç kişi olun, ister beş kişi, ister daha az, ister daha çok olun. O sizinle beraberdir. Her anda onunla muhatapsın demektir bu. <gülüyor> Eğer her anda onunla muhatapsak, onu, onu unuttuğumuz anda kaybederiz demektir. Ondan yüz çevirdik demektir. Başka tarafa döndük demektir. Dolayısıyla kaybettik demektir. Bir an bile Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. Her anda bize bir muamelede bulunduğunu, bir tecellide, bir şeyinde bulunduğunu, bir fiilde bulunduğunu unutmamamız gerekir. Bütün çabamızla, gayretimizle Rabbimizi anlamaya, muamelesini anlamaya, muradını anlamaya çalışmamız gerekir ki kazanabilelim. Rabbimizi ciddiye almış olalım. Yoksa ciddiye almış Olmuyoruz. Evet, her anda bir imtihanat tabi tutar ve her an bir imtihan. İster nimet olsun, ister musibet olsun. Öyle buyuruyor de kelimede insanlardan kerimede. öylesi var ki kendisine bir nimet verdiğimizde, bu Allah'tan der, bir musibet geldiğinde ya da nimeti kıstığımızda, aldığımızda Hemen yüz çevirir. Hemen Rabbim bana ihanet et, etti der. Her ne olursa olsun evet, imtihanı Allah'tan bilmek gerekir. Ve imtihanın mutlaka kazanma imkanı olduğunu unutmamak gerekir. Bu her an için böyledir. Ancak kul her anda Allah ile olduğunu unutmazsa Rabbini ciddiye almıştır. Onun huzurunda durmuştur. Kul olduğunu kabul etmiş alemlerin Rabbini de Rabbi olarak kabul etmiş olur. <gülüyor> İmtihan kazanma imkanı Allah'ın kuluna seni seviyorum demesidir. Seni seviyorum, sana kazanma imkanı veriyorum. Hadi kulum, güzel yap. Nimet geldiğinde hamd et, şükret. Şükrün gereğini Allah'ın emrettiği gibi o nimeti kullan, harca. Onunla ebedi hayatını kazan, Allah'ın rızasını kazan, Allah'ın sevgisini kazan, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yap. Bir musibet geldiğinde... Sabret. Rabbine tevekkül et. Her ne olursa olsun Rabbine isyan etme, itiraz etme, boyun bük. Rabbin seni temizliyor, teskiye ediyor, sana öğretiyor. Seni büyütüyor. Seni kendine çekiyor. Demiştir Rabbi ona eğer böyle anlamazsa Rabbine itiraz eder, isyan eder, feryat eder. Neden, niçin? böyle yaptın der Rabbine söylemiş olur. Kime söylerse söylesin, onu Rabbine onun sahibine söylemiş olur. Öncelikle Allah öyle buyuruyor Dayet-i Kerime'de Allah kendisine hesap sorulamayandır. Ef'anından fiilinden kimse hesap soramaz. Ama siz fiillerinizden hesaba çekilirsiniz. Bir Allah fealdır her anda, bir de kul evet, fealdır, fiillerinin failidir. Ne yaparsa yapsın sorumludur. Allah'ın kullarına yaptığı muamelede kimse Allah'a hesap soramaz. Ama Allah'ın kuluna hesap sorması vardır. Her fiiline, her işine, her sözüne, ağzından çıkan her kelimeye hesap vardır kula. Öyle buyurdu. Eğer Allah dilemezse kul herhangi bir fiili işleyemez. <gülüyor> Ama Allah kuruna irade vermiş, tercih etmeye hakkı vermiş. Ama fiillerini nasıl işlemesi gerektiğini de peygamber kitap gönderip beyan etmiştir. Örnekler de peygamberleri örnek göstererek ona beyan etmiş, öğretmiştir ona. Hadi kurum sen de peygamberler gibi yap, peygamberlere tabi olup Allah'ın rızasını, ebedi hayatını, Allah'ın müjdelediği, kulların yaptığı gibi yap, buyurur. Kaybedenler gibi yapma, bir de onları anlatır. Kaybedenler de neden kaybetmiştir? <gülüyor> hangi fiili işleyip kaybetmiştir? Allah'ın hangi emrine ters düşmüştür? Nerede Rabbini dinlememiştir, Rabbini ciddiye almamıştır? Dolayısıyla nerede kaybetmiştir? Allah bir de onu beyan ediyor, açıklıyor tek tek ayetleriyle. Yani Allah yolu gösteriyor. Bizim de nasıl fehar olmamız gerektiğini, nasıl bir işte her anda onun rızası peşinde olmamız gerektiğini onun için hepiniz Allah'a firar edin dedi, genişliği yerde gök kadar olan cennete koşun dedi. Çalışanlar bunun için çalışsın, cennet için çalışsın buyurdu. Allah öğretiyor. Dolayısıyla her anımız bir imtihan, imtihan olmayan evet hiçbir anımız yoktur. Her kul aslında imtihanlar karşısında nasıl kazanması gerektiğini biliyor. Nereden biliyor? Çünkü Allah onun fıtratına güzelliği yazmıştır. Hayrı yazmıştır. El esmaul hüsnesiyle tecelli etmiştir. Kur'an'ı onun gönlüne, fıtratına yazmıştır. Öyle yaratmış, o fıtratla yaratmıştır. Güzellik içinde, gönlünde mevcut onun için güzel nedir, çirkin nedir, onu iyi bilir. <gülüyor> Öyle buyuruyordu ayet-i kerimede. Allah insana hem imanı sevdirdi, küfri, fasıhlığı da evet, çirkin gösterdi. Dolayısıyla kul hem imanı biliyor, hem güzelliği biliyor, hem küfri biliyor, hem fasıhlığı biliyor. Allah ona öğretmiş ve ona göstermiştir. Rahatlıkla gönlü, bunu ayırt edebiliyor, bunu ona veren Allah'tır. O zaten bu vasıftadır. Yoksa bilmedim, anlamadım diye bir şey yoktur. Kendinden, kendi gönlünden biliyor. İnsanlara muamele ederken kendisine nasıl muamele edilmesini istiyorsa öyle. Muamele ettiğinde doğru yapmış, güzel yapmış. Dolayısıyla yanlış yapmamıştır. Kendisine ne yapılmasını istemiyorsa nasıl davranırmasını istemiyorsa kendisiyle nasıl konuşulmasını istemiyorsa kendisi de bunu yapmadığında doğru yapmıştır, güzel yapmıştır. Çünkü onun fıtratında Allah'ın nefettiği ruhlardır. Buna beraber Allah Kur'an'ı fıtratına yazmıştır. Güzellik fıtratında mevcut. Onun için her imtihan karşısında aslında Güzelliğin ne olduğunu biliyor. Şirkinliğin de ne olduğunu biliyor. İmanın da ne olduğunu biliyor. Köfrün de ne olduğunu biliyor. Yeter ki gönlüne baksın. Yeter ki Rabbine karşı ciddi olsun, samimi olsun. Rabbini anlamaya çalışsın, tanımaya çalışsın. Rızasını kazanmaya çalışsın, ebedi hayatını kazanmaya çalışsın. Yeter ki kendi kendisi olmaya çalışsın. Başkalarından, başka şeylerden etkilenmeden kendi kendisi olmaya çalışsın. Başkaları ne der demekten kurtulup Rabbim ne der demiş olsun. Bu herkes için bu böyledir. Kaybedenler başkalarının hesabını yaptığı içindir, dünyanın hesabını yaptığı içindir. Malın, mevkinin, makamın hesabını yaptığı içindir. Kendi kendisi olamadığı içindir. Başkalarının aklıyla, fikriyle, düşüncesiyle, şöyle ya da böyle demesiyle hareket edip düşündüğü içindir. Kendi kendini kaybettiği içindir. Onun için topluma uyar, örf der, adet der, moda der, herkes böyle yapıyor der. Herkes ne der der dolayısıyla kayboldu. İçinde yaşadığı insan topluluğunun içinde o toplumun içinde kayboldu demektir. Kendini kaybetti, kendini onlara kaptırdı. Yani aklını kullanmayı sürü mantığıyla hareket etmiş oldu demektir. Mümin feraset sahibidir, basiret sahibidir. Allah'ın nuruyla bakar. Onun için her anda Rabbim ne der deyip düşünür, konuşur, hareket eder. Fiilde bulunur, fiilde bulunur. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi. Bir de Allah'ın ihsan etti, ikram etti, verdi fiili vardır. Etaullah. Allah verdi. Allah verir. Allah verecek. Her söylediğim cümle mutlak bir ayete dayanıyor. Ayetlerle efali Allah'ın el efaulul husnasını anlatmaya çalışıyoruz. Bütün fiilleri esmasından, esması zatından dolayısıyla aşktan muhabbetten tecelli ediyor. Allah verdi, Allah verir, Allah verecek. buyuruyor ayetlerde. Allah verdi. Neyi verdi? Bize kendinden varlık verdi. Ruhundan nefetti. Öyle buyuruyordu. Allah sizi Yarattı suretinizi güzel yaptı. Size kulaklar, gözler verdi. Kalpler verdi. Düşünesiniz diye, şükredesiniz diye, kazanasınız diye. Evet, Allah varlığından bize varlık verdi. Hayat verdi. Bir de bir imtihan sahası yaratıp, kemale edelim diye, Hazreti insan olalım diye, varlığımızı tadalım diye, bize evet, imkan verdi. Allah verir. Bununla beraber, bir de verecek, aklını kullanan, iradesini kullanan, Rabbim Allah'tır diyen, Rabbine karşı, körlük yapmayan, Rabbinin verdiğini inkar etmeyen, yok saymayan, Rabbinden yüz çevirmeyen, yani kullarına verecek. Neyi verecek? Rızasını verecek, cemalini verecek, ebedi bir hayatı, cenneti verecek, buyuruyor. Allah, evet, vermiştir. Neyi vermiştir? Bütün kullarına kazanma imkanı vermiştir. İmtihana tabi tutarak. Tercih etme hakkını vermiştir. Bir hayır bir güzellik yaptığında en az biri on e vermiştir. On verir, verecek. Böyle vaadde bulunmuştur. Her bir kul Allah'ın kendisine ne verdiğine, neler verdiğine Bakması gerekir. Bakınca ne olur? Bakınca şükreder. Bakınca Rabbinin nimetlerini görür. Rabbinin kendisine muamelesini görür. Rabbinin kendisini nasıl sevdiğini, nasıl rahmet ettiğini, nasıl ikramda bulunduğunu görür ve anlar. Rabbini rahmetiyle görünce, muhabbetiyle, muhabbetin tecellisiyle görüp şehadet edince, buna şahit olunca Rabbiyle evet, muhatap olunca Rabbinin kendisine neler verdiğini görür ve anlar kendisine neler verdiğini gördüğünde Rabbini anlar, Rabbini tanır kendi üzerinden tanır onun fiillerinden tanır Evet, Allah verir buyurdu. Allah vermiştir buyurdu. Allah verecek buyurur. Her neyimiz varsa O vermiştir. Varlığımızı da O vermiştir. Hem zahiri hem manevi olarak her neye sahipsek hepsi O'ndan hepsini O vermiştir. Saf ikram yani varlığımızı bize ikram etmiştir, vermiştir. Buna beraber kendi varlığına sahip çık demiştir, varlığına sahip çık. Sana verdiklerimi, verdiklerime karşılık senden sadece şükür istiyorum, teşekkür istiyorum. Karşılık olarak yapman gereken şey sadece şükürdür. Rabbine hamd etmektir. Rabbini bilmektir, Rabbini tanımaktır. Rabbinin sana verdiği şerefi taşımaktır. Rabbinle beraber olmaktır. Rabbine karşı nankörlük yapmamaktır. Nimetlerine karşı, sana verdiklerine karşı evet, nankörlük yapmamaktır. Bu bendendir dememektir bu benim bilgimden dolayıdır ya da aklımdan dolayıdır dememektir. O sana ikram ediyor. İkram ettiği her ne olursa olsun, nasıl bir muamele olursa olsun, o bir imtihan, bir daha kazanma imkanıdır. Onunla ticaret yapman için, alışveriş yapman için sana ikramda bulunmuştur. Onun için buyuruyordu, ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Alışverişi benimle yap. Buyuruyor. Her neyi sana verdiyse, sen onun yolunda onu harcadınsa, onun emrettiği, sevdiği gibi onu kullandıysan, en az bire on, yüz, yedi yüz, bir de hesapsız verir. Buyuruyor. O da senin imanına göredir. En az bire ondur. Nerede bire yüz oluyor? malınla, canınla, Allah yolunda cihad ettiğinde evet, bire 700, bire hesapsız veriyor. İmanına göre. O gönlündeki aşka, muhabbete göre, Allah'a olan samiyete göre değer alır, kıymet alır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam İnsanlardan herhangi biri Uhud dağı kadar altın sadaka vermiş olsa benim sahabemden de bir avuç arpa sadaka vermiş olsa benim sahabemin verdiği o bir avuç arpa o diğerlerin verdiği Uhud dağı kadar altından daha eftaldır Allah katında. Neden buyurdu? Bu onların gönlündeki imanından dolayıdır imanından, samiyetlerinden ihlaslarından dolayıdır. Amellerimiz de imanımıza göre Allah katında kıymet alıyor, değer alıyor. Saf Allah rızası için yapan, çalışan, fiilde bulunan bir kul başkadır. İçine yüzlerce şeyin katıldığı, başka hesapların yapıldığı, bir insanın yaptığı evet, işler, ameller, Hayırlar başkadır çünkü. Evet Allah verdi, verir, verecek buyurdu. Onun için buyuruyor ayet i Kerime'de, dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Neyi istiyorsan Allah'tan iste. Çünkü veren O'dur. Verecek olan O'dur. Dünyayı da veren, verecek olan O'dur. Ahireti de veren ve verecek olan O'dur. Aynı şekilde bir de kulun Rabbini istemesi vardır. Rabbinin rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini istemesi vardır. Cennetinde üzerinde. Onun için Allah cennetteki nimetleri sayar. Ne buyurdu? Bir de bir de bunların hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır buyurdu. Allah'ın rızası, Allah'ın sevgisi, Allah'ın yakınlığı Evet, bütün nimetlerin, hem dünyadaki nimetlerin, hem ahiretteki nimetlerin üzerindedir çünkü. Bir insan için asıl nimet evet, Rabbinin rızasını kazanmaktır. Yakınlığını, dostluğunu, cemarını kazanmaktır. Çünkü Allah onun sahibi ruhundan ona nefretmiş. Çünkü ruhundan nefettiği. O ruh Rabbine aşık Rabbini istiyor. O başka hiçbir şeyle mutmain olmaz. Hiçbir nimetle mutmain olmaz. Dünyayı da versen bütün cennetleri de versen yine mutmain olmaz. Eğer orada Allah'ın rızası yoksa, Allah'ın cemali yoksa, Allah'ın yakınlığı, selamı, kuluyla sohbeti yoksa kul kendini tanıyınca böyle bir imanı kazanır, kazanmış olur ama fıtrat itibariyle bütün insanlar farkında olsa da olmasa da Rabbini istiyor bu onun elindeki bir şey değil bütün dünyayı versem bile dünyanın faniliğini biliyor onunla mutmain olmaz ne zaman mutmain olduğunu zanneder. Kendisini kendisinden perdeleyince, kendisini Rabbinden perdeleyince, Rabbini yok sayınca, ahireti yok sayınca, ölümü yok sayınca, dört elle böyle, bütün gönlüyle dünyaya sarılır, mevküye, makama sarılır, onunla sevinir ve mutlu olur. Neden? Ahireti yok saymıştır. Rabbini yok saymıştır. Kendi kendini, kendi hakikatini yok saymıştır. Bir avuç toprağa minnet etmiş, çamura bulanmıştır. Allah dünyada her neyi verirse versin, ahiretini kazanması içindir kulun. Allah kime neyi vermişse onunla imtihana tabi tutar, ondan hesaba çeker. Onun için müminleri anlatırken, kendilerine rızak olarak verdiğimizden infak ederler buyurdu. Her neyi vermişse onu infak edecek. İmkan esnasında bütün kullar aynı kazanma imkanına sahiptir. Az olsun veya çok olsun ister zahiri olarak en yüksek mevkide, makamda olsun, ister en aşağıdakinde olsun, kazanma imkanları aynıdır. Bütün mesele, kulun yaşadığı yerde, yaptığı işte, bulunduğu efalde, Allah'ın rızasını gözetip, ebedi hayatının hesabını yapıp, hareket etmesidir, düşünmesidir, ameli işlemesi, yani fiilde, efalde bulunmasıdır. Allah ona nasıl bir fiilde bulunması gerektiğini zaten öğretmiş ve anlatmıştır. Güzel neyse, doğru neyse Allah ondan onu istiyor. Onun için buyuruyor diye ayet-i kerimede Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. İmtihan, güzel yapma imtihanıdır. Doğru yapma imtihanidir. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapma imtihanidir. Evet, Allah verir buyurdu. ikramda bulunur, ita eder, karşılıksız verir. Kul o ikrama layık olmasa da o nimete layık olmasa da evet, verir buyurdu. İkram eder. İkram eder ki, gereğini yapsın, şükretsin. Nimet gelmeden kulun şükretmesi evet, zaten mümkün değildir. Onun için, o hak etmeden, o layık olmadan Allah verir ki, kul şükretsin. Bütün, nimetleri için böyledir. Öyle buyuruyor de ayet-i kerimede. Eğer şükrederseniz, and olsun ki şükrederseniz, nimetlerimi artırırım. etmezseniz azabım çok şiddetlidir. Nimet deyince sadece böyle zahiri nimetleri anlamak, ahirete iman etmemiş olmaktır. Evet, asıl nimet kur için Allah'tır. Allah verir. Neyi veriyor? Ruhundan nefretmiş, zatından tecelli ediyor. Aradaki perdeyi kaldırıyor. Kuruna tecellisinden veriyor. Rahmetinden veriyor. Hangi fiili işlerse işlesin Allah'ın rızasını gözeterek mutlaka onun karşılığında Allah'ın bir isminin tecellisi var ki isminden o veriyor. Yani rahmet edince rahmet rahim isminden veriyor, ikram edince kerim isminden veriyor, affedince afu isminden veriyor, sevince vedud isminden, ilah isminden veriyor. Allah verir, kendinden veriyor önce, sonra sonra <gülüyor> zahiri olarak topraktan olan dünyaya ait her ne varsa, her neyi Kazanırsa kazansın kul, kendisi kazanmamıştır. Bir imtihan olarak Allah onu vermiştir. Onunla imtihana tabi tutmuştur, kazansın diye. Evet Allah verir, kulunun duasına icabet eder. Kul neyi isterse istesin, Allah mutlaka duasını kabul eder. Ya hayırdır hemen verir, ya sonra verir. Ya da o onun için eğer hayır olmayacaksa onu ondan korur. Evet. Gene duasını kabul etmiştir. Yani kul isteyince Allah verir. İkram eder. Evet. Vermeyi seviyor. Allah ikram etmeyi seviyor. Elbette ki en büyüğünü vermeyi seviyor kuluna ikram etmeyi, en büyüğünü, en güzelini, en sevdiğini ikram etmeyi seviyor ve veriyor. Ama kul Rabbini anlamayınca, kendini anlamayınca, ebedi hayatı anlamayınca, sadece kendini ahiretten perdeleyip, dünyaya bakıp, dünyayı tercih edince, Rabbim bana dünyalık olarak şunu versin, bunu versin deyince, Evet, tıpkı küçük çocuklar gibi böyle küçücük şeylerle gönlünü meşgul etmiş, onları sevmiş, onları istiyor. Ama Allah onun için ebedi bir hayat hazırlamış, bitmez, tükenmez bir nimet. Bununla beraber bitmez, tükenmez bir saltanat hazırlanmıştır. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır ki, Kulun aklı oraya ermez. En fazla cennetteki nimetleri anlar. Onu bile tam anlayamaz. Çünkü gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin vehmetmediği, aklın anlamadığı nimetler hazırlamıştır ona. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır. Onu zaten anlayamaz. Nasıl onu bir parça olsun anlayabilir. Eğer muslat yolunda yürür, Allah ona bir perdeyi aralar, onu ona, kendisini ona tanıtırsa bir parça anlar. Evet, Allah verir. Verir ve imtihana tabi tutar. Her neyi verirse versin, imtihana tabi tutmuştur. Onun için herkes kendi imtihanına bakması gerekir. Allah'ın kendisine neler verdiğine bakması gerekir. Öyle buyuruyor da ayet-i kerimede. Allah'ın nimetlerini toptan saymaya kalkışsanız bile sayamazsınız. Değil tek tek, toptan bile saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Her bir kul için bu böyledir. Evet, önce tabii ki manevi nimetleri görecek. Sonra zahiri nimetleri görecek. Onca nimetin içinde ufacık bir nimet olmadığında o eksikliği görür. Rabbinden onu ister. Bununla beraber gördüğü, Allah'ın ikram ettiği nimetlere de şükretmez. Öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Doğrusu insanoğlu pek nankördür. Evet, Beni Adem nankördür. O da kendi nankörlüğüne şahittir buyurdu. Herkes kendi nankörlüğüne şahitmiş. Allah öyle buyuruyor. Şahittir dediyse bunu biliyor demektir. Neden böyle haber veriyor? Nankör olma diyor. Sana verdiğim nimetleri bir say. Sayabilecek misin? Sana yaptığım muamelede rahmetimi, sana olan sevgimi, muhabbetimi görmen gerekmez mi? Bunu anlaman gerekmez mi? Ufacık bir nimet eksik olduğunda hemen feryat ediyorsun, küçük çocuklar gibi ağlayıp sızıyorsun, manevi olarak büyümek bu midir? Bunca zamandır sana yaptığım muameleyi Hala anlamadın mı? Hala beni tanımadın mı? Hala seni niçin yarattığımı anlamadın mı? Dese kul nasıl bir cevap verebilir? Eğer kul büyümeye çalışmazsa, manevi olarak büyümeye çalışmazsa, ahireti dünyaya tercih etmezse, Rabbini kendine, nefsine, her şeye tercih etmezse, Asla büyüyemez. Hep öyle devam eder. Bunun için bir çaba gayret içinde olmazsa, nefsini teskiye, terbiye etmeye çalışmazsa, sirat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürümezse, olduğu yerde kalır, hep çocuk gibi kalır. Allah insanı bu âleme, evet bütün güzellikleri fıtratına yazmış, Sonra onu en aşağıya, dünyaya göndermiştir. Tabiri caizse bir çekirdek gibi. Ama çekirdeğin içinde ağaç var. Fıtratın içinde Hazreti İnsan var. Ve o Rabbini istiyor. Onun açılması gerekir. Çekirdeğin kabuğundan vazgeçmedikçe, çekirdek kabuğunu parçalamadıkça dağıtmadıkça filizlenmez. Evet filizlenen mutlaka çekirdekten kabuktan vazgeçmiştir. İçindeki dışarı çıkmış filizlenmiş fidan olmuş ağaç olmuş meyve vermiştir. Böyle bir çabası, gayreti olmayanlar vuslat yoluna girip nefis teskesi terbiyesi görmeyenler geldikleri gibi evet, giderler. Kendi kendilerinden istifade edememişlerdir. Allah'ın kendisine verdiği nimetten istifade edememişlerdir. Allah'ın yüklediği emanetten istifade edememiş o emaneti olması gerektiği gibi taşıyamamış, hakkını verememiştir, onu kaybetmiştir. Allah emaneti yüklemiş ki o olalım diye, Allah'ın nefetiği ruh olalım diyedir. Bunun içinde dünyadan, dünyanın içindekilerinden vazgeçmediğiçe. Zahiri çamurdan olan şeylerden vazgeçmedikçe asla kimse ruhuna varamaz, hakikatine varamaz, Rabbine varamaz. Onun için iman Allah'ı nefsinden çok sevmektir, ahireti dünyadan çok sevmektir, meleki hali şeytani halden çok sevmektir. Allah'ın Resulü'nün örnekliğini her örnekten, örneklikten çok sevmektir. Allah'ın vahyini de her sözden, her kelimeden, her bilgiden çok sevmektir. Eğer biri böyle iman eder ve severse, yani ahireti tercih etmiştir, Rabbini tercih etmiştir, peygamberin nimeti tercih etmiştir, peygamberin kazandığını tercih etmiştir. Rabiyle olmayı, Rabini dinlemeyi, Rabinin emrettiği, sevdiği gibi yapmayı tercih etmiştir. Aynı şekilde dünyayı, ahirete, nefsini, her şeyi Allah'a kurban etmiş. Bunun karşılığında Rabini kazanmıştır. Rabinin tecellisini, Rabinin güzelliğini, Rabinin sevgisini, yakınlığını, dostluğunu, kazanmıştır. Rabbine olan o aşkı, muhabbeti, ruhun, o Rabbine olan hasreti, özlemi ancak o zaman Allah ona bir perdeyi aralayıp, kurum seni seviyorum deyince, ya da kurum senden razı oldum ya da kurum güzel yaptın, güzel yapıyorsun deyince o Rabbine hasret, Rabbini isteyen, her anda evet, feryat edip Rabbine koşmak isteyen, uçmak isteyen o hakikatine bir an nefes aldırmış olur. Böyle bir durum olunca ancak o artık kim olduğunu biliyor. Nereden geldiğini, neye geldiğini, niçin geldiğini İmtihanın ne olduğunu, Allah'ın kendisine yaptığı muamelenin ne olduğunu, Allah'ın kendisinden ne istediğini, neden böyle muamele ettiğini evet, anlamış olur. Çünkü Rabbini tanımıştır. Rabbinin kendisine verdiği kıymeti, değeri anlamıştır, şerefi anlamıştır. Rabbinin kendisini nasıl sevdiğini anlamıştır. Ama bunun içinde mutlaka gönlümüze bakmamız gerekir. Zahiri olarak bakıldığında her bir insanın çamurdan bir elbisesi vardır. Ruh'a giydirilmiş elbise. Ya elbiseye takılırız, çamur elbiseye, çamurdan bir varlık oluruz ya da Gönlümüzde bakıp kim olduğumuzu anlar. Rabbimiz bize anlatır, bize öğretir. Onu dinlersek. Rabbimizin bize neler verdiğine bununla beraber neler vereceğine şahit oluruz. Ama bunun için bakmak gerekir. Rabbimizi görmek için, muamelesini, fiilini, efe görmek için verdiklerini görmek için bakmak gerekir, saymak gerekir. Hem zahiri olarak hem manevi olarak bakınca görürüz. Bakmazsak ne olur? Bakmazsak Rabbimizin ayet-i kerimede buyurduğu gibi gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var anlamazlar. Gözümüzü kapatmışız demektir. Görmek istemeyenden daha kör, işitmek istemeyenden daha salır, anlamak istemeyenden de daha akılsız, daha kalpsiz, daha gönülsüz kimse yoktur. Başlardaki göz kör olmaz, kalplerdeki göz kör olur buyurdu Allah ayet-i kerime'de. Nimeti görmüyorsak körüz demektir. Allah'ın vahyini işitmiyor, Allah'ın davetini işitmiyor. Allah'ın bize öğrettiğini işitmiyorsak sağırız demektir. Anlamaya çalışmıyoruz demektir. Gönlümüzü, kalbimizi kaybetmişiz demektir. Ya kalbimiz hastadır, ya katılaşmış, taşlaşmıştır. Ya kilitlenmiş ya da mühürlenmiş demektir. Nereden anlarız onu? Nimetleri görmeyince göremiyorsak, şükredemiyorsak hamd edemiyorsak, Rabbimiz'e Rabbimiz'in bize seni seviyorum demesine karşılık veremiyorsak, elhamdülillah diyemiyorsak, şükürler olsun ya Rabbi diyemiyorsak, ağlayıp feryat ediyorsak, niye şu eksik, şu niye şöyle oldu, bu niye böyle oldu diyorsak, körüz, sağırız, kalbimizi de kaybetmişiz. Ya şeytana kaptırmışız, şeytan oraya gönlümüzde, kalbimize hakim olmuş, bize şükrettirmiyor ya da kalbimiz kilitlenmiş, mühürlenmiş, hastadır demektir. <gülüyor> Allah verdi, Allah veriyor ve Allah verecek buyuruyor. Her bir kulun Rabbine dönüp bakması gerekir. Eğer Rabbini tanımak istiyorsa, ef'alinden, fiillerinden tanımak istiyorsa, isimlerinden, el-esmaul Husnasından tanımak istiyorsa, Rabine şahit olmak istiyorsa effaline şahit olmak istiyorsa Rabbinin kendisine ne verdiğini neler verdiğine bakması gerekir neleri vermeye devam ettiğini bakması gerekir Rabbinden daha neler beklediğini neler vereceğini bakması gerekir Ebedi hayatı için Allah öyle buyuruyor. <gülüyor> dileyen iman etsin. Dileyen kafir olsun. Dileyen şükretsin. Dileyen nankörlük yapsın. Ona tercih etme hakkı vermiştir. Ebedi hayatı için tercih etme hakkı vermiştir. Dilerse iman eder, şükreder, dilerse örter nimeti nankörlük yapar kafir olur. Evet nankör demek kafir demektir. Kafir demek nankör demektir. Örten hakikati örten. Allah'ın kendisine verdiklerini örten. Allah'ın kendisine verdiklerini görmeyen, örten, şükretmeyen, Rabbim bana ikram etti demeyenden daha kafir kim vardır? Örtüyor çünkü. Nankörlük yapıyor. Şükürsüzlük yapıyor. Nimet'i görmezden geliyor. Ya da Allah verdi, Rabbim verdi demiyor, deyip iman etmiyor. Rabbim verdi dese iman edecek. imanı artacak. Her Allah'ın verdiğini, verdiği nimeti gördüğünde imani artacak, Allah'a yakınlığı artacak. Allah'tan razı olacak, Allah ondan razı olacak. Onun için iblisin asıl ana vazifesi şükürsüzlük yaptırmaktır. Kim iblise tabi olur, şeytana tabi olursa onun en öndeki belirgin hali, özelliği Şükürsüz oluşudur. Rabbine, Rabbinin kendisine verdiklerine şükretmemektir. İblis, kime bunu yaptırırsa, onu kendine bağlamıştır. Öyle buyuruyordu Allah-u e de. İblisi kovarken, iblis ne demişti? Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Bütün kullar sırat-ı müstakim üzeredir. Gelenleri Dallarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelip, onları kendime bağlayacağım, şaşırtacağım, kendime bağlayacağım. Çoğu şükreder olmayacak. İhlaslı kulların müstesna. İhlaslı kullar, Rabbine karşı İslamı olan kullar, evet, onlar müstesnadır. İblis herhangi bir şekilde onları kendine bağlayamaz, şaşırtamaz, ters tarafa döndüremez onlara şükürsüzlük yaptıramaz. Çünkü o görüyor. Her bir kul Rabbinin nimetlerini görüyor. Ama böyle başkalarıyla kıyaslayıp şunun şuyu var, bunun buyu var, neden bu bende yok dediğinde evet, Rabbini görmemiştir, başkalarını görmüştür. Rabbinin taksimatına rıza göstermemiş, Rabbine itiraz etmiştir çünkü. Oysa kul Allah ile muhataptır. Ona verilen sana verilmemiş olabilir. Sana verilen de ona verilmemiş olabilir. Nimet olarak zahiri, dünyevi şeyleri değil, manevi olarak önce görmen lazım. En büyük nimet Rabbimizin varlığından bize varlık vermiş olmasıdır. Hayat vermiş olmasıdır. Bizi ciddiye almış olmasıdır. Bizi yakınlığına, dostluğuna seçmiş olmasıdır. Melekleri secde ettirmiş olmasıdır. Yerde gökte ne varsa emrimize amade kılmış olmasıdır. Ebedi bir hayat hazırlayıp bizi imtihana tutmuş olmasıdır. Eğer burası bir imtihansa nasıl kazanabiliyorsan Allah sana öyle muamele ediyor, öyle veriyor. Mesele bizim imtihani kazanmamızdır. O bizim imtihani nasıl kazanacağımızı biliyor. Muameleyi ona göre yapıyor, ona göre imtihana tabi tutar, ona göre ikram eder, ona göre veriyor. Eğer Rabbimizi görürsek, bakarsak insanları göremeyiz, insanları görürsek Rabbimizi göremeyiz. Bizim Rabbimize bakmamız gerekir, O bize nasıl muamelede bulunuyor, bize neler vermiştir. Evet, şeytan insanı, iblis insanı şükürsüz olsun diye ne yapıyor? Kendine bağlıyor, yoldan çıkarıyor. Onun için nerede bir şükürsüz kul görseniz, bilin ki Sirat-i Müstakim'den çıkmıştır, şeytan onu kendine bağlamıştır. Daha doğrusu, ipi onun boynuna dolamış, onu esir almış, peşinden sürükliyordur. Allah öyle buyuruyor dair-i kerimede, eğer iman eder, şükrederseniz, Allah size neden azap etsin? Nasıl bir azap varsa, nasıl bir sıkıntı varsa, nereden kaynaklanıyor? İmansızlığımızdan, şükürsüzlüğümüzden. Allah ikisini beraber söyledi. İman eder, şükrederseniz. Yani bir tek iman ettim demek olmaz. Bir tek şükrediyorum demek de olmaz. İmanla şükür aynıdır, Aynı şeydir. İmanın yarısı sabır, yarısı şükür buyurdu Resulullah Efendimiz. Muamelenin, imtihanın Allah'tan olduğunu bilmek evet sabrı gerektirir. Bununla beraber nimetin Allah'tan olduğunu bilmek de şükrü gerektirir. Allah imtihana tabi tutar her türlü musibetle, hastalıkla, belayla, dedikoduyla, iftirayla, yoklukla imtihana tabi tutar. Bir de vererek imtihana tabi tutar. İkram ederek imtihana tabi tutar. Her ikisinde de birinde sabretmesi gerekir, birinde şükretmesi gerekir. Eğer sabır yok, şükür yoksa imanı da yok demektir. Evet, Allah verir ve imtihana tabi tutar. Hem de her anda. Onun için söyledim, eğer şükürsüz bir kul görürsek, sabırsız bir kul görürsek, Allah'a isyan eden, Allah'a itiraz eden, ağlayıp feryat eden bir kul görürsek, bilin ki o şükürsüz bir kuldur, o nankör bir kuldur. Onun için Allah'a isyan eden bir kuldur, o imansız bir kuldur. O haliyle o anda imansızdır, imanı kaybetmiştir. Ama Allah öyle buyurdu. Her halükarda kul tevbe edince tevbesini kabul eder. Hadi kulum, hadi yoluna devam et, hadi bir daha bu yanlışı yapma der. Böyle yapma. İsyan etme, itiraz etme. Ben seni imtihana tabi tutarım demedin mi? Dedim. Sen bana iman etmedin mi? Neden itiraz ediyorsun, neden feryat ediyorsun? Mesela görüyoruz bazen şahit oluyoruz, biri hasta oluyor, Faranca böyle yaptı, onun için böyle hasta oldu. Hayır, öyle değil. Allah imtihana tabi tuttu onunla. Kim ne yaparsa kendi eliyle yapar, buyurdu Allah. Evet, Size yap, ellerinizle yaptıklarınızın karşılığı vardır, buyurdu. Herkese sayının, koşmasının, çabasının, gayretinin karşılığı vardır, buyurdu. Nasıl bir musibet olursa olsun, o kendi ellerinizle, yaptıklarınızdan dolayı karşınıza, başınıza geliyor dedi. Allah şu anı da affediyor dedi. Evet, bir kısmını, bir parçasını sadece böyle karşımıza getiriyor ki onunla da bizi evet, temizliyor sadece. Temizliyor. Bize tövbe ettiriyor. İstihbar ettiriyor. Arziyetimizi gösteriyor. Ona sığınmamızı istiyor. Rabbim Allah'tır dememizi istiyor. Evet, i̇kram ediyor. Bizi bataklıktan Çekip çıkarıyor. Her anda bu böyledir. Verir. Neyi verirse versin o mutlaka bizim için hayırdır. Mesela Rabbimize itiraz etmemektir. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kurunum demektir. Diyebilmektir. Huzurundayım. Beni varlıkta tutan kayyum olan sensin. Diri tutan hay olan sensin. Her anda bana muamelede bulunan, fear olan, her anda bir şeyinde olan sensin ya Rabbi. Beni çepeçevre ihata eden, benimle kalbim arasına giren, her anda ne yana dönersem döneyim, huzurunda olduğum Rabbim sensin. Dediyse bir kul, işte o Allah ile beraberdir. Her anda Allah'ın kendisine muamelesini, efaline şahit olur. Eğer kul Rabbinin fiiline, efaline şahit olursa, hiç itiraz edebilir mi? Hiç isyan edebilir mi? Allah'ın kendisine ikram ettiğine, verdiğine şahit olan bir kul hiç nankörlük yapabilir mi? Hiç şükürsüzlük yapabilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Eğer göremiyorsak, anlamıyorsak görmek istemediğimiz içindir, işitmek istemediğimiz içindir, anlamak istemediğimiz içindir. Allah bizi Allah'ın ait kelibede buyurduğu gözleri var görmezler kulakları var işitmezler kalpleri var anlamazlar dediği kullarından eylemesin. gözüyle gönül gözüyle evet Rabbinin ikramını gören verdiklerini gören tabi tuttuğu imkanları imtihanları gören kullarından eylesin her anda Rabbi ile muhatap olduğuna şahit olan, şahadet eden kullarından eylesin. Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi cevap veren, bununla beraber fiilde bulunan, efhalde bulunan kullarından eylesin. Her anda Rabbinin huzurunda olduğunu kiminle beraber olursa olsun, kaç kişi olursa olsun, Nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayan kullarından eylesin. Allah bizi ef'alinden, el-ef'alul hüsnasından kendisini tanıdığı, tanımaya çalıştığı kullarından eylesin inşallah. İnşallah bir Ramazan ayı boyunca böyle beraber olmaya çalışacağız mizi el-ef'alul husnasından, fiillerinden, kullarına olan muamelesinden, bize olan muamelesinden anlamaya, tanımaya çalışacağız. Bunun üzerinde tefekkür etmeye çalışacağız. İnşallah kardeşlerimiz bu gece Allah imtihana tabi tutar, bir de Allah verir vefali üzerinde, fiili üzerinde tefekkür ederler. Rabbim beni nerede imtihana tabi tuttu, rahmeti nasıl tecelli etti, neden öyle imtihana tabi tuttu, ne yapmamı istedi, ben ne yaptım, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, nerede yanlış yaptım, nerede doğru yaptım deyip tefekkür de bulunur kardeşlerimiz. Rabbim bana ne vermiş, neyi ikram etmiş, neyi ita etmiş, Sevdiğinden dolayı neyi vermiş? İtaat etmek, sevdiğinden dolayı vermek demekti. Neler vermiş sevdiğinden dolayı? İnşallah bunun üzerinde tefekkür eder, anlamaya çalışır. İmtihanı anlamaya çalışır. Nerede imtihanları kazanmış, nerede kaybetmiş? Evet. Bu hesabı, bu muhasebeyi yapar. Kaybettiği yerde tövbe eder, istihfar eder. Bundan sonra Güzel yapacağım, doğru yapacağım. Emrettiğin, sevdiğin gibi yapacağım. Ya Rabbi deyip tevbe istiğfar eder. Rabbimize döneriz. Nerede güzel yapmıştık, kazanmıştık. Hamd ederiz, şükrederiz. İnşallah daha güzelini de yapmaya çalışacağız deyip Rabbimize kulluğumuzu arz eder, ahdımızı taz ederiz inşallah. Kardeşlerimizin, bütün ümit Muhammed'in Ramazan'ı mübarek olsun. Allah bizi umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin. Bütün kardeşlerimize selam olsun.